su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlham. Ben Nurhan Yüce. Evet, su hakkında bu hafta geçtiğimiz hafta Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da daha doğrusu İmroz Adası'nda sel felaketi yaşandı. Ondan bahsedeceğiz. Bu sel felaketini almamızın nedeni sadece su değil. Aynı zamanda uzun süredir burada bu kadar büyük bir yağış olmamıştı. Ve de e, hani selin şiddeti gittikçe artıyor. Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Öyle ki metrekareye 144.4 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiş. Bir gecede bu kadar yağış aldım. Imros e, tarihinde ender rastlanan bir yağış oranı. Hı hı. E, şimdi Imros'tan başlayacağız dedik ama dünyada aslında sellerin sayısı e, hızla artıyor, e, giderek arttığını görüyoruz. 20. yüzyılın başından bu yana ...ceryan eden sellerin sayısı 1950'lerden önce aşağı yukarı aynıyken e, 1950'lerden sonra hızlı bir artış gösteriyor. Bunu bütün e, bilimsel raporlarda e, görmemiz mümkün. E, bunun bir tane e, temel nedeni var. Ki yine yüzlerce raporun anlattığı bir neden iklim değişikliği e, sellerin sayısını arttırıyor. Bunu da çok basit e, açıklıyor. Bilim e, atmosferdeki atmosferin ısısı arttıkça e, tuttuğu su buharı e, seviyesi artıyor. Hmm. Kapasitesi Tutma kapasitesi artış içerisinde atmosferin ve bundan dolayı da e, yağışlar uygun koşullar oluştuğunda çok e, yoğun. yoğun bir biçimde hmm. gerçekleşiyor. E, bundan dolayı e, evet söylediğimiz gibi birkaç tane grafik var onları sizlerden paylaşalım. Hmm. E, bu grafiklerin hepsi de bize gösteriyor ki 1950'lerden <gülüyor> sonra evet, evet. artan hatta 1990'lardan sonra 3 katı hızla artan e, sel sayısını evet. göre biliyoruz. Evet. Sellerin sayısı da artıyor, şiddeti da, şiddeti de artıyor. Dünya geneline baktığımızda sellerin doğal afetler arasında açık arayla önde gittiğini görüyoruz zaten. 1900 ile 2013 yılları arasında yüzyıl aşkın o zaman diliminde sel ve taşkınlardan etkilenen insan nüfusu üç buçuk milyarın üzerinde olmuş. Evet. Türkiye'de ise sel ve taşkınlar can kaybı ve etkilenen nüfus açısından bakıldığında depremden sonra geliyor. Ancak bunun sebebi sellerin az olması değil, ülkemizde depremlerin çok olması. Evet, sel de deprem, çok, deprem de çok. yer alıyor olmamız. Evet. Ee, yine şey. sel ve taşkınların neden oldukları ölüm ve yaralanmalar dışında e, bir hmm. de ekonomik maliyetleri var. Hmm. E, neden oldukları mali zararlar bakımından yine seller dünyada fırtına, kasırga ve tornado gibi iklim olaylarından hemen sonra hmm. e, geldiği belirtiliyor. E, bir rakam ifade edelim. Dört milyar dolara tekabül etmiş. Hmm. Bu belirttiğimiz dönem içerisinde sellerin yarattığı maliyet. Hmm. E, bir 900 kaç dedik? 1900 2013 arasında Hı, mı? 1900 2013 evet. arasında evet. Türkiye'de de buna benzer bir durum var. Hı. Yine depremden sonra ikinci büyük ekonomik kaybı oluşturuyor seller. Aynı şekilde senin söylediğin gibi bunun Hı. nedeni sellerin sayısının az olması değil. Deprem kuşağında deprem yer alıyor. Yer alıyor. Evet. Resmi rakamlara göre yine Türkiye'de 1900 yılından bu yana sellerde ölen insan sayısı 1342 olmuş. Ve etkilenen insan nüfusu ise neredeyse 2 milyon civarında olarak hesaplanmış. Sellerin Türkiye ekonomik maliyeti ise 2.195 milyon dolar olmuş. Ee, yani selleri böyle sadece Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin sorunu olarak görmemek lazım. Avrupa Birliği ülkelerinde de, Kanada'da da. ...gelişmiş saydığımız ülkelerde de... ...bütün gezegende büyük bir sel felaketi... ...yaşanıyor. Zaten bunların da örneklerini... ...paylaşacağız sizlerle. Evet. Sadece belki şunu söylemek lazım. Ee, yoksul ülkelerde ya da gelişmekte... ...olan ülkelerde... E, ...sel sonrasında oluşan felaketin... ...boyutu büyük oluyor. Evet. Çünkü... E, ...hem... E, ...selden etkilenenlere hmm. ulaşma açısından yeterli teknolojik ya da finansman açısından güçlü olmamaları... ...ya da ona uygun evlerde yaşamamaları gibi bir sürü etkenden hmm. dolayı e, biraz daha hmm. yıkıcı oluyor. E, hmm. Geçtiğimiz hafta e, Afganistan'ın kuzeyinde evet. bir e, sel felaketi yaşandı. 200'e yakın insan hayatını kaybetti... Aynı sırada Meksika'da sel felaketiyle hmm. boğuşuyordu. Şiddetli yağmurlardan sonra oluşan e, toprak kaymasında Meksika'da 7 kişinin öldüğü Afganistan'da hmm. şu ana kadar belirtilen sayı 200'e yakın insanın öldüğü söyleniyor. Evet. Bundan sadece 4 ay önce yine aynı yıldan bahsediyoruz. 2004 2014 yılına Ocak ayında Filipinler'de 20 kişi selde hayatını kaybetti ve 10 eyalette 132 bin kişinin selden etkilendiği söyleniyor. Yine geçtiğimiz seneydi. Kasım'da Kasım ayında 10.000 kişi falan ölmüştü. Filipinler'de tayfundan dolayı evet, hayatını ama, kaybını. Evet. Hayvan. Hayyan tayfun. Hı ha. İki ay önce yine geçtiğimiz Şubat ayında yani İngiltere'de 200 yıldır yaşanmayan boyutta bir fırtınayla birlikte bir sel felaketi yaşandı. Özellikle gelgitin yoğun olduğu yerlerde fırtınanın hızı saatte 128 kilometreye kadar çıktı. Dalgaların yüksekliği ise 14 metreye ulaştı. Pek çok ev, tarla, yol su altında kaldı. Hatta Londra'da, başkent Londra'daki Thames e, nehri taşarak çevresindeki yerleşim alanlarını da su altında bıraktı. Eee bu nehrin kıyısında yaşayan binden fazla evde sel nedeniyle insanlar tahliye edildiler. Savunma Bakanlığı pek çok asker göndermiş. Böyle daha pek çok şey var ee, yine Hindistan'da e, Hindistan'ın kuzeyinde geçtiğimiz sene. Avrupa sellere maruz kaldı. Hı -hı, Almanya, kaldı. Çek, Hı -hı. Cumhuriyeti, Avusturya, e, Slovakya, Macaristan'da hem e, ciddi can kaybı ve maddi zararlar Hı -hı. oluştu. Hı -hı. Yani bunların sayısını arttırmamız e, mümkün. Çünkü Hı -hı. görünen o ki sellerin sayısı artıyor. Hı -hı. Şimdi bunu e, bu kadar uzun boylu söylememizin bir nedeni de şu. E, İmroz'daki e, sel felaketinden sonra işte sitelerde yer alıyor bu haber. E, okuyucu yorumlar ekliyorlar. Hı -hı. Okuluncu yorumları bölümüne eklenenler var. Bazılarında şöyle şeyler yazıyordu. Bir yandan kuraklık diyorsunuz. Bir yandan sel. Yani Sur kuraklığın... Evet, sürekli da. kuraklığın haberi yapılıyordu. Hani ülke hmm. kuraklık altındaydı. Felaket tellallığı yapıyordunuz. Ama bakın evet. şimdi de sel oldu. Hmm. Uzun zamandan beri anlatılmaya çalışılan da bu. Yani aynı anda... Ee, aynı coğrafi bölge içerisinde seli ve kuraklığı yaşamak mümkün olabiliyor. Ee, evet. Çünkü e, Türkiye'nin evet zaten yarı kurak bir iklimi var. İklim değişikliğiyle birlikte kuraklık e, yağış oranlarının azalacağı ifade ediliyor. Kuraklığın artacağı anlamına geliyor bu. Ama aynı zamanda yağış rejiminin değişikliğinden bahsediliyor. Evet. Yani e, aylar boyunca e, yağması gereken yağmur Hı hı. ...bir günde ya da Bazen birkaç bir saat içerisinde evet. gerçekleşebiliyor. Bu da işte sel dediğimiz felakete yol açıyor. Hatta e, boyutunun ya da şiddetinin artması bir başka nedeni de... ...uzun süre kurak kalmış toprak e, hızlı yağış aldığında hiç tutamıyor. Evet. Yani ememiyor ve e, bu da aslında suyun akışını, akış hızını belirleyen unsur şey, hı. oluyor. Evet. Şimdi... Bu yüzden bu kadar çok örnek verdik evet, dünyanın her yerinde var seller ama... oluyor aynı Hı -hı. bölgelerde da oluyor. Hı -hı. Daha da kötüsü bu seller ve bunların etkileri daha da artacak yani gelecek evet. daha da karanlık bir tablo. Küresel sıcaklık artışı ile sellere maruz kalacak insanların sayısı arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman senaryolara göre şöyle şeyler çıkmış iklim senaryolarına simülasyonlarına göre sıcaklık 2 derece arttığında her yıl 27 milyon insan daha sele maruz kalacak. Dört derece arttığında ise 62 milyon kişi, altı derece artarsa da 93 milyon kişinin daha fazla sel felaketiyle baş başa kalacağı öngörülüyor. Tabii bunlar çok daha fazla olacaktır büyük ihtimalle. Bunlar senaryolar. Hep senaryolardan gerçek daha sert oluyor. Yani e, konusunda... Gerçek olmamasını <gülüyor> e, temenni ediyoruz. Olmaması için mücadele evet. etmek gerekiyor. Altı derece denilen bir şey ya da dört <gülüyor> derece <gülüyor> e, yaşayabileceğimiz bir dünya olamayacak. Olamayacak. Evet. Aynen öyle. Türkiye'de de yani aslında şöyle bir şey var. Ee, hem iklim değişikliği çok kötü hem de ona birazcık da hani yapılması gerekenleri yapmak, adapte olmak da gerekiyor. Türkiye'de ise değişen iklim ve adaptasyon değil inatına. Onunla inatlaşma söz konusu. Hı -hı. Akarsu yataklarına, çukur alanlara imar izni veriliyor. Tabii buraları Buralara... TOKİ evet, ev Toki. yapıyor. Genelde TOKİ hastane yapıyor. Hı hı. Şehirlerde parkların yeşillik alanları, parklar gidiyor, yeşillik alanlar talan ediliyor, her yer betonla kaplanıyor. İklim değişikliğini azaltacak enerji ve su tasarrufu yapılmıyor. Yine enerji ve su verimliliğinden bahseden yok. Temiz enerji kaynaklarını kullanmak değil, daha bire böyle kömürlü termik, termik santraller, HES'ler HES yapılıyor. E, toplu taşıma yerine yine özel araç trafiğine yatırım yapılıyor. Bu benzeri uygulamalar... Yani bizim Türkiye'de adaptasyonun değil, iklimi, iklimi adaptasyonun değil, onunla inatlaşmanın evet. söz konusu yani, olduğunu gösteriyor. Yani iklim değişikliği, gerçekliğini, olgusunu kabul etmemek, Evet. Hı -hı. bunu azdıracak politikaları hayata geçirmek, adaptasyonu konusunda ise ıslık çalmaktan başka bir şey yapılır durumda değil. Aynen. Evet. Yine... Ara veriyor muyuz yoksa devam Biraz edelim? Biraz daha devam edelim ondan sonra. Peki. Şimdi bir de tabii çarpık kentleşme sonucu, e, bu çarpık kentleşme çok önemli. Bundan biraz bahsetmek gerekiyor. Dere yataklarının artık gece konuları dönmesi, bir zamanlar öyle diyorlardı. Şimdi devlet kendisi hastane yapıyor, okul yapıyor, işte oturacak yerler yapıyor, TOKİ... Ya da sulak alanları sulak kurutuyor, alan. ha, üstüne havalimanı evet. yapıyor. Ondan sonra her sene oraya, <gülüyor> her su, sene basıyor. oraya su basıyor sonrasında. Böyle <gülüyor> evet. bir şey de var. Böyle olunca da Türkiye'de sadece 1995 yılında üç bölgede görülen sel olayları sonucunda 160 kişi ölmüş. 2009'da iki telli de basın ekspres yolunda gece başlayan bir sağanak yağış sonucunda... Yine 26 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı dönemde yine Tekirdağ'da meydana gelen sellerde beş kişi hayatını kaybetti. 2012'de Temmuz ayında Samsun'un Canik ilçesinde Mert İrma'nın yatağına tuki yapmıştı evleri. Onların bodrum katlarını su bastı. Sonra dokuz kişi de hayatını kaybetmişti. Daha böyle bir sürü hikaye var. Evet. Şimdi şunu söylemek lazım yani orada e, dere yatağı kuru olduğu için insanların buralara yerleşmesi burada işte tarım yapıyorum 20 senedir 30 senedir bir şey olmuyor demesi çok yanlış. Ama vatandaşa kızmak imkansız çünkü devlet bunu yaparken vatandaş bunu haydi haydi yapar diyelim. Ondan sonra bir ara verelim. Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğiz. Yollarına karmı yağdı. <gülüyor> Senin ilen mı yollarına garmi yağdı gelmedin. Ömür geçti, kendi yor yollarına garmi yağdı gelmedin nazlı nazlı. Gelmedin nazlı nazlı, gelmedin Yollarına karm yağdı Gelmedin nazlı nazlı, gelmedin Nazlı nazlı, gelmedin Al ama gözlerini sil gayri Uzadıkça uzamasın yol gayri Ayrılığa doyanamam gel gayri Yollarına karm yağdı gelmedin azdı, azdı. Yollarına karm yağdı, gelmedin, nazlı, nazlı, gelmedin, nazlı, nazlı, gelmedin, nazlı, nazlı, gelmedin. Su hakkında bu hafta Gökçeada'dan, İmroz'dan bahsediyoruz. Geçen hafta bir sel felaketi yaşandı. Biraz oradan bahsettik. Daha sonra genel olarak sel felaketlerinden bahsettik, iklim değişikliğinden. Şimdi tekrar Gökçeada'ya dönüyoruz. Gökçeada'dan, İmroz'dan biraz bahsedecek olursak gölleri var, akarsuyu var, şelalesi var. Gerçekten de hani tatlı su bakımından çok zengin bir ada. Nerede görülen bir şey bu? Burada hatta bir baraj bile var. Büyükdere Çayı üzerinde kurulu bir baraj. 1977 ile 83 yılları arasında yapılmış. İçme suyu temin etmek için ve sulama suyu vermek için kullanılıyor bu baraj. 700 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor. Bir hektametre küp de içme kullanma suyu sağlıyor. Evet. Bu Gökçeada... Belki de İmroz neyiyiz? İmroz neysek <gülüyor> daha doğrusu. Ee, İmroz aslında sta, Staslow. Böyle okunuyordur umarım. Yani sakin şehir. Hı. Türkiye'de altı tane e, bu statüye sahip e, yerleşim yeri var. Uluslararası Staslow ağına üye... ...küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam biçimini... ...standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için... Slow Food e, hareketinden ortaya çıkmış bir kentler birliği e, diye ifade edebileceğimiz bir statüye tabi. E, aslında bu e, Slow Food meselesinde söylemek lazım. Hani doğayla e, uyumlu yaşamak, yavaş yaşamak e, diyebileceğimiz yani daha az e, tüket mantığı etrafında hı hı. şekillenen e, onun bir üst kademesi aynı, aynı zamanda Slow ee, ...küreselleşmenin yarattığı homojen mekanlardan biri olmak istemeyen... yerel kimliğini ve özelliklerini korumak isteyen şehirlerin birliği de özetleyebiliriz. Bu statüye sahip olduğunu söyledik İmroz'un ama çok ironik bir durum var. Bu geç kalınmış bir adım umarız e, sonuçları itibariyle... ...tarihsel e, hataları ve işte politikaları telafi etme, etmekte başarılı olabilir ama e, bir tarih var ki İmroz'da yaşanan işte bu sel felaketinin de hani bu kadar boyutlu yaşanmasını e, neden olan e, bir tarihi var. Bu tarih ne diye biraz biz bakalım dedik, biraz da onu aktarmak istedik. Aslında İmroz e, Rum nüfusunun e, yoğunluklu olarak yaşadığı hmm. e, bir ada daha var, Bozca Ada. Lozan antlaşmasıyla e, Türklere bırakılan ama asıl olarak Rumların yüzlerce yıl e, işte e, yaşadıkları Hı. topraklar Hı. diyelim e, ama e, Türkiye'nin işte erken cum Cumhuriyetin ilk yılları itibariyle nüfus Hı. politikasında radikal bir değişiklik yapılması e, hedefleniyor ve adadan e, Rum nüfusunun, ee, ...uzaklaştırılması için... E... ...pek çok adım atılıyor. Evet, <gülüyor> yani adımlar atılıyor. Ee, i̇şte bunlardan Hı -hı. bir tanesi eğitimin, örneğin Rumca eğitimin ortadan kaldırılması e, sayabiliriz. İşte 1951 yılında tekrar Menderes hükümetiyle bu işte uygulama Lozan'a aykırı o, kabul edilerek... ...tekrar eğitimi Rumca'ya çevriliyor ama 13 yıl sonra İsmet İnönü tarafından... Altmış yılında tekrar yasaklanıyor. Evet, bununla da kalmıyor. Daha pek çok evet, adım atılıyor. E, Gökç hı. Ya, İmroz'daki toprakların e, kamulaştırılması hı hı. hayata geçiriliyor. <gülüyor> Rumların evet. elinden alınıyor topraklar. Ki o dönemde zaten e, o kamulaştırılan yüzde 90 kamulaştırılan arazi bunların hemen hemen hepsi Rumlara aitmiş zaten. Hı hı. Evet, önce bir devlet üretim çiftliği kuruluyor. Bu, bu bahaneyle geliniyor. Üç büyük ovanın dışında Rumlara ait pek çok araziye devlet el koyuyor. Ee, özellikle tepelerdeki tepe kısımlarında yaşıyorlarmış zaten Rumlar. Sebze ve meyve yetiştirilen çok geniş topraklar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından e, ele geçiriliyor. Adanın ovası ise devlet çiftliği tarafından kamulaştırılıyor. Bu topraklarda hayvan ağırları var. Hayvanlar dışarıda kalmış. Satılıp elden çıkarılmalı gerekiyor. Ama aynı zamanda koyu ve keçilerin ada dışlarına çıkarılması yasak. Böyle irrasyonel... Ee, hı hı. Durumlar yaşanıyor yok işte Rum balıkçıların balıkçılık yapması yasaklanıyor. Pek çok ekonomik yaptırımlarla 1965'ten itibaren adeta e, adayı hani ekonomik yaptırımlarla Rumlardan e, arındırmaya çalışıyorlar. Hatta bir de açık cezaevi deniliyor ama yarı kapalı cezaevi sanırım bu. Bir e, yarı kapalı cezaevi açılmış burada Türkiye'nin pek çok cezaevlerinden getirilen adi suçlular... Burada hükümlüler burada bir araya gelmişler ve o dönemde yine Rum halkına yönelik gasp, hırsızlık, tecavüz ve ölümler yaşanmış en evet. çok sayıda. Evet. Ee, şimdi ada halkı aslında daha köylerinde yaşıyor. Hı -hı. Ee, ve ...yerleşim yerleri... E, ...dağların tepesinde. E, ama bu yeni yerleşim yeri denilen... ...yani Rumların göç ettirilmesiyle... ...adadan... E, ...Türklerin yerleştirildiği bölgeler... ...ki bu son e, yaşanan sel felaketinde... ...örneğin... E, Adadaki yetkililerin aç yaptığı açıklamalardan da onları anlıyoruz. Hmm. Ee, i̇mara açılan e, ve selden en fazla etkilenen bölgenin 10-15 yıllık bir tarihi olduğu ifade ediliyor. Ee, hmm. Gökçe Ada Kaymakamı söylemiş. Ee, yani söz konusu e, yapılar e, dere yatağına yapılmış. Evet. Ee, aynı bu da az önce söylediğimiz gibi zararın hmm. boyutunu arttırmış. Ee, şeye soruyorlar işte kaymakama eğer e, buralara yapılmasaydı yani bu dere yapılar, yatağına yani. yapılmasaydı bu kadar olur muydu e, felaketin boyutu muhtemelen olmazdı e, diyor e, ve geriye dönük işte ne e, bu izinleri veren sorumluların hakkında geriye Hı -hı. dönük hukuki işlemlerinde de başlatılacağı söyleniyor. Evet. Ama bu bir politika yani bunu evet. görmek lazım. Umarız... Bu oyalama, evet. E, evet, cidden sorumluları sadece Hı -hı. imara açmak değil ama aynı zamanda Rumların e, göç etmesine neden olan sorumluların da e, yargılanması. Evet. Tarih önünde, vicdanlar önünde yargılanması gerçekleşir. Burada Hı -hı. ironik bir şey daha vardı. E, örneğin Rumların, e, Rumlar bir yandan göç ettirilirken bir başka baraj mağduru, grup da... Onların hmm. yerine taşındı. Evet. E, bu taşınan e, kesim benim anne tarafım <gülüyor> memleketi. E, evet. Ondan da bahsetmek isterim açıkçası. Evet. Gökçe Adaya 1984 yılında gönderilen e, İsparta'nın e, Çandır ilçesi e, aslında. İşte Karıcıören Barajı'nın e, mağdurlarıdır. Evet çok Hı. bereketli Çandır Ovası e, ama cidden bereketli bir ovadır. Yani suyu da toprağı da memleketim olduğu için söylemiyorum. Eşsiz e, güzellikte bir yer sular altında kaldı ve oradan Hı. 80 hane Gökçeada'ya İmroz'a e, göç ettirildi. Şimdi Bademli Köyü'nde yaşıyorlar, yaşıyorlar. Yaşamaya devam ediyorlar. Evet şeyi söylemek lazım yani ne yerel e, kültürel değerler korunuyor ne de aynı şekilde doğal değerler korunmuş görünen o ki. Şimdi e, adanın eski sakinleri Rumlar dağ köylerinde yaşıyordu diyoruz. Yeni gelen topluluklar hep dağın eteklerine ovalarına yerleşmişler. Binlerce metrekarelik e, dolgu alanlar mega projelerle işte hukuk ve yasa tanımayan uygulamalarla kamu yararını hiçe sayarak e, imara açıldı alanlar. Pek çok e, adada sadece Gökçeada'da değil biliyorsunuz normalde tarihi ve doğal yerleşim merkezleri bunlar. Turizm ve kalkınan bahanesiyle yapılaşmaya açılıyor. Normalde sit alanı olarak kabul ediliyor tamamı. E, çeşitli yasalarla da bu değişti. E, bunun sonucunda da işte çok katlı oteller yapılmaya başlandı. Büyük projeler ortaya çıktı. Ve bunlar e, bu altyapısız gelişme çalışmaları... E, adayı mahvetti, doğasını da mahvetti. Daha hı hı. önceden yerel kültürel yapısı da zaten e, mahv olmuştu. Aslında ikisi paralel bir şekilde Aynen. ilerlemiş. Aynen. Hem doğaya hem insana. Evet. Bu sistem ikisine birden vuruyor. Evet. İnsan emeğini sömürerek, doğayı sömürerek e, giden bir sistemden bahsediyoruz. Evet, sel, sellerden bahsettik. Özellikle İmrozdaki selden, Gökçeada'daki selden bahsettik. Su hakkında bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın